Çok teşekkürler, sağ olun. Dinleyicilerimizle sizi buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Rasim Uyan kimdir desem nasıl tanıtırsınız kendinizi? Öncelikle dinleyicilerimize, açıklatıyor dinleyicilerimize, evlerinde, iş yerlerinde, yollarda, araçlarında olan tüm herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Rasim Uyan, 1971 İzmit, Koçeli'ye doğdu küçük bir evimiz vardı sıcacık bir sopa üzerinde sabur ve güğüm, kaynayan bir güğüm ve bulu camlar Bulu camlara küçükken atıl çalışmalarım orada başladı neler çizdiniz bulu bu camları acaba? denizi denizi çizmeye çalışırdım ormanları çizmeye çalışırdım masmavi deniz Yemyeşil ormanlar olsun diye çocukluğumda başladı ilk çalışmaları. Tabii annem her seferinde camlar kirleniyor diye kızıyordu bana. Peki Rasim Bey sizin çocukluğunuzdaki kocaeli öyle camları çizdiğiniz gibi e, masmavi denizi, yemişli ormanları olan bir kocaeli miydi? Çocukluğumda öyleydi. Hatta denizden çok da güzel balıklar tutuyordu. Babam tabii işte. Güzeldi. Şu an Marmara Denizi'nin bazı yerlerinde balık tutuluyor yine var ama etkisi kadar değil. Evet. Peki nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiniz? Neler yaptınız? Bahseder misiniz bize? Çocukluğumda dediğim gibi yani o buğulu camlara denizi çizmek, yeşil ormanları çizmek orada başladı benim çevrede çalışmaları. Ve çocukluğumdaki tüm meyve çekirdeklerini toprakla buluşturmaya çalışırdım. Evet. Evde ne kadar meyve çekirdeği varsa hepsinin iyilikleri, iyiliklerimi Onları toprakla Sonra e, ilk okudu okuduktan sonra ortaokulda terktim. E, bir çıraklık dönemi başladı. Ortaokulda okulu mu bıraktınız? Ortaokulu terk ettim. Terk ettiniz. E, okumadım. Esnaflığı seçtim. O esnaflık süresinde babam beni yakın arkadaşı olan bir arkadaşımın yanına Ver, ver, çırağı. Verdi. Ve orada başladı. Mustafa Mustafa Ama tabii ki ben e, yeşili ve maviyi sevdiğim için bulunduğum ortamda çok yakınımızda lokanta vardı. Lokanta yağ tenekelerini dışarıya koyuyordu bittikten sonra. Ben de o tenekeleri ne yapabilirim diye düşündüm. Hepsini önce bir boya aldım. Onları boyadım. Sonra üzerlerine işte, e, burayı temiz tutalım, çiçekleri kopartmayalım diye yazdım. Ve toprak da doldurdum ve çiçek ektim. Caddenin her tarafı bir anda çiçek bahçesine döndü. Berber çırağısınız. Yakınızda bir restoran <gülüyor> var, lokanta var. Oradaki yağ tenekelerini evet. boyuyorsunuz, toprakla dolduruyorsunuz ve çiçek ekiyorsunuz. Ve bütün caddeyi güzelleştiriyorsunuz bir berber evet. çırağı olarak. Peki, Ondan sonra yaklaşık 14-15 yaşlarındayım o senelerde. Bir tane dilekçe yazdım o güncü belediye başkanına. Ne diyordu dilekçede? Tabii yağmur ve kardan dolayı çürüdüğü için beton saksıları istemeye karar verdim. Tabii herkes bana, başkan senin kahne almaz, hiç uğraşma, biz imzalayalım diye söylediler ama ben tabii ki kararlıyım. O caddenin esnafından hepsinden imzaları aldım. Üst yazısını yazdım. Bugünkü şartlarda. Belediye başkanına gittim. Özel akademide sağ olsun bizi o gün belediye başkanıyla görüştürdüler. Belediye başkanı beni dinledikten sonra tamam dedi sana söz veriyorum. Bir kamyon taktı Çiçekleriyle birlikte göndereceğim. Bu kadar güzel bir şey yapmışım dedi. Hatta desenleyip böyle götürmüş. Fotoğrafımızda. Geldim peki. Bir sonradan sonra, o saksılar. Bir hafta sonra bir kamyon saksı çiçek geldi. Bu sefer herkes benim kendi iş işyerime koyuyorsun diye bütün esnap orada getirenlere söylüyor. Benim işyerime koyun. Benim işyerimde olsun. Oradan bir tanesi müdürlerden bir tanesi dedi ki burada da şöyle bir şey var. Rahatın Bey nereye derse boyu koca seçtikleri çünkü o uğraşmış dedi. Ben çok mutlu oldum tabii ki böyle bir şeyin ilk başarılı bir şeyin olmasında. Dolayısıyla senelerce o şarttılar. Ben askere gidene kadar hep orada kaldı. Askerden geldikten sonra da kalmıştı. Ondan sonra tadı orası değişti. Tadilat falan oldu. Başka şeyler olduğu için saksıları başka yerlere götürdüler. Peki. güzel bir adım daha var. Evet lütfen. Berber çırağısınız yani, bulunduğunuz sokağa yani berber evet. bulunduğu sokağı güzelleştirmeye başlıyorsunuz. Etraftaki esnafı da örgütleyip orayı bambaşka bir hale çeviriyorsunuz. Ama evet, sadece bu yaptığınız evet. tek proje değil herhalde. Daha askere gitmeden daha çıraklık döneminde yaptığınız başka işler de var diyebilirim. Çıraklık diye döneminde çıraklık döneminde çırağı toplayan bir amcamız vardı. Bugün amcamızla çay şey içiyoruz. Dedi lan ki sen bu kağıtları ne yapıyorsun? Ben dedi topluyorum. Teka fabrikasına veriyorum bunları. Bu topladığın kağıtlarla yetiştirme yıldızındaki çocuklara onlara ihtiyaçlarını e, aktarıyorlar. Karşılıyorlar. Peki dedim ben de sana yardım edeyim. Olur dedi. Normal sekizde geliyorum işe. Normal saatlerde ben bir saat önce gelmeye başladım. de geliyorum. Amcamızla birlikte bütün kağıtların o börek yiyenlerin kağıtları, diğer kağıtların hepsini bir ağacın kenarında kırıklarını oraya döküyoruz. Kağıtları çuvala döndürüyoruz. Amca ile sonra sabitleyip tutuyoruz. Böyle bu şekilde devam ettik. Sonra amca tabii ki rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Ben yine devam ettim askere gidene kadar. Kiraplığın böyle sosyal Çalışmalarla geçmeye başladım. Bu arada kitap okuyorum tabii ki. E, kitabı da seviyorum. Sonra askere gittim. Evet sonra askerden sonra evet. neler Almanlık oldu? Kalkalık belgesi, ustalık belgesi aldıktan sonra askerlik zamanı geldi. Askere gittim. Askerden geldikten sonra bir arkadaşın yanında çok az bir zaman çalıştım ve kendi iş yerimi açtım. 1993'te ilk iş yerimi açtım. İş var açtıktan sonra bu sevdiğimde böyle karıştırıyorum. Dillerin zararını öğrendim doğaya. Şöyle bir düşündüm. Benim ömrüm o kadar yok. 300 yılı geçiyor. Yani elektrik ve sudan sonra hayatımızda şu anda daha çok fil kullanıyoruz. Her alanda odunuzdaki saatte kullandığınız telefonda, işte arabanın kumandasında, televizyonun kumandasında hemen hemen her şeyde şu anda pil var. E tabii ki bu pillerin doğaya da zararı var. Peki ne yaptınız bunu ya? çözmek için? Orada düşündüm. Hem çayımı diyorum, hem de düşünüyorum. Nasıl bir şey yapabilirim de bu kişiyi insanlardan, müşterilerinden bunu birleştirin diye Orada hemen bir fikir geldi. Dedim ki pil getirenin ücretsiz sıraş edeyim. Bir kampanya yani, başlattınız yani. Evet. Berberdik yanınıza. Candara yazılar yazdım. Pili toplamaya başladım. Şimdi pili topladım ama verecek yer yok. O zamanlar. Ondan sonra da sanatçılara, resmi kurumlara, kurulmuşlara, Türkiye Millet Birleşmiş Milletler'e kadar Pille ilgili birçok yere yazdı. Geri dönüşler oldu. Sonra e, İzaydaş o cilide pilleri almaya başladı bizden. Daha sonra da taşınabiliği kredilicileri almaya başladı. Peki çevrenizin evet. yani e, müşterilerinizin evet. tepkileri nasıl oldu o dönemde? Siz e, pil toplamaya başladınız ve pil getirene ücretsiz tıraş dediniz. E, i̇lgi gösterdi mi halk buna? Biraz ilgi görmedi ama basının sayesinde 3-5 çıkınca biz ondan sonra ilgi göstermeye başladılar. Dolayısıyla pili toplarken sonra diğer geri dönüşüm çalışmaları da buna ekleyeyim. İşte 50 tane cam şişe getireni ücretsiz streç etmeye başladık. 50 tane teneke kutu getireni ücretsiz streç etmeye başladık. Size e, bu bunun dışında sigara topladık. Sigara izmaritlerinin de e, yer altı kaynakları suyuna kadar izmaritlerin zararı var, toprağa zararı var. Bunu toplamaya başladık. İşte bir litre, iki litre sigara izmaritleri toplamaya başladık. Kampanya giderek büyüttünüz yani ve yaygınlaştırdınız evet. farklı farklı evet. atıkları geri dönüştürmeye yönelik evet. olarak çevreye zararlarını en aza indirmeye yönelik olarak çalışmalar yaptınız. Ev alımlarının, ev alımlarının atık yağlarını da atılmasın diye 1 litrelik bize kullanılmış atık yağ getirene onu kreş etmeye başladım. Ne kadar güzel. Peki Tabii sonrasında yapan, neler oldu? Bunları yaparken, bunları yaparken insanlar bazen bize ya ne işin var? Boş işler bunlar. Niye yapıyorsun? gibi sözler e, duyuyoruz. İşte bak işine sen mi kurtaracağım dünyayı diye söyleyenler aynı zamanda. Sonra bir gün pillerim dışarıda kutuyu komple boş boşaltmışlar. Her tarafı pil olmuş. Geldiğim üzüldüm sonra onları tekrar toparladım. Yani bunlarla da karşılaştık. Pil kutusu koydurdum. Sigara, pil veya kağıt doldurarak onu yapmaya çalıştılar. Bunlarla da karşılaştım. Doğal olarak. Ee, doğal olarak tabii ki. Ama geri dönüşümde devam ettik. Sonra 1999 biliyorsunuz depremi yaşadık. Evet, e kendi işlerimi orada depremde kaybettim. Yıkıldı. Yıkılınca orada depremde bile çantamı aldım. Ee, muhtaç olan insanların işte tıraş imkanını karşılamaya çalıştım. El o zaman elektrik yok. El daha çok kullanılıyor. Fillerin toprakla yine buluşmaması. Buluşmaması. Için yerde onları yine toparladık depremde bile projeleri bırakmadık. 99'da deprem oldu. Dükkanınızı kaybettiniz. Büyük evet, bir acı yaşanıyor evet. kentte. Kocaeli neredeyse yerli oldu bir oldu birçok noktada. Siz ama o durumda evet. bile e, insanları tıraş etmek için çantanızı elinize alıp evet. gezerek farklı farklı noktada insanları hem sosyal işte, e, projelerimizi orada yine devam, devam ettirdiniz. E, dolayısıyla bunu yaparken sonra İkinci iş yerimi açmaya hazırlanıyorum. Ve açılışını sinema sanatçımız Edir Sun Bey'le birlikte açtık. Daha sonra kurdelerimizi o kesti. E, Birçok çevre çalışmalarında da sağ olsun bize destek olmuştuk. Kendilerine sizin erken aracınızı hep Ne güzel. Ondan sonra da farklı ne projeler yapabiliriz çevreyle birlikte babi kapakları toplamaya başladım. O kapakları, pet şişeleri, 50 tane peki şeye getirelim. Işte, Bir de bugüne kadar 46 yaşındayım ve ağaç dikiyorum. 46 tane doğum olarak ağacım var. Her doğum gününde Onun haricinde de Türkiye'de dikili şu ana kadar 1500'e bulmuştur. Diktiğim veya diktirdiği ağaç sayısı. Ne mutlu size demek Şimdi, istiyorum. Bununla birlikte ağaçların dışında kitabı da sevdiğim için korsan yayınlarla ilgili bir çalışma yaptık. oldu. ürün getireme, cilisinin işte, kitabını getirenleri üst ücretsiz Sakal veya taş yapmaya başladık. Engelli kardeşlerimizin görme engellilerin gözü olayım diye görme engelli abimiz, ablamız veya kardeşimizi bulduğumuzda onların istediği bir kitabı okumaya başladım zaman zaman. Onlarla birlikte onların gözü olalım. Kitap okumaya başladım onlara. Çok da güzel bir şey. Herkese de tavsiye ederim. Peki sormak istiyorum Rasim Bey. Efendim? Sormak istiyorum şimdi e, nasıl bir enerjidir nasıl bitmeyen bir enerjidir böyle güzel güzel anlatıyorsunuz e, tane tane anlatıyorsunuz ben de sizi dinliyorum ama bir yandan da dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Hem kendi işinizi yapıyorsunuz. Bir berber dükkanınız var. Hem evet. onu işletiyorsunuz. Müşterileriniz oluyor. Hem de yaptığınız işi sosyal sorumlulukla o kadar güzel birleştirmişsiniz ki insanları bu noktada teşvik etmek için de kampanyalar düzenliyorsunuz. Emeğinizin evet. karşılığında insanların aslında kendileri için, doğa için, yeryüzü için, hepimizin yaşamı için yapmaları gereken şeyleri yapmaya teşvik ediyorsunuz. Bu nasıl bitmeyen evet. bir enerjidir? Yıllardır ve hep üstüne koyarak yeni yeni çığırlar açarak projelere yeni yeni başlıklar açarak devam eden bu enerjinin kaynağı nedir sizce? Bunları yaptıkça insanların o tebessümünü düzen e, iler yüzünü gördükçe insan daha fazla bir şeyler yapmak istiyor. E, i̇ş yerimde yazar kitap okuyanları 301 kişiyle bir değil düzenledi. Hepimiz 5-10 dakika 10 dakika kitap okuduk hep beraber. Bundan sonra iş yerinde? toplam 301 kişi katıldı. Çok da memnun oldum. Bunun için de Kızılay'ımız, Emine Teşkilat'ımız bundanla ilgili iş yerinde çeşitli sergiler açarak günlerini kutlamaya çalıştım. İş yerinde Ve diyorsunuz. Kastımız, Bunun altını evet, çizelim birazcık. Berber dükkanınız yerine, var. Berber dükkanınızda sergi açıyorsunuz. Evet. Açıyorum. Onun dışında bir gün e, kan bağışı ve organ bağışı ile ilgili Kızılay'ımız e, derince ilçemizin meydanında bir çadır kurdu. Biz de koltuğumuzu tezgahımızın bir kısmını alıp orada bir tezgah oluşturduk. Ve kan bağışları ben ücretsiz tıraş etmeye başladım gün boyunca. Sabah başladık akşama kadar ödülümüzü yedik eee kan veriyor. Ondan sonra ben teşvik ediyorum teşvik etmek amacıyla. Sonra organ bağışı yapanları teşvik etmeye başladım. Organ bağışı ile ilgili hala e, kampanyamız devam ediyor. Size organ bağışı katkınız nedenleri ücretsiz teşvik ediyorum. Herkesin de bağışlamasını istiyorum ben ondan bağışladım. Sadece organ bağışı ya da çevreye karşı, doğaya karşı duyarlılık değil, her alanda... Toplumsal evet. sorunların her birinin ucundan tutup bir yerinden mutlaka müdahil olup ben de bir şeyler evet. yapabilirim deyip hepsine destek olmaya çalışıyorsunuz elinizden geldiği kadar. Evet. Ve bugün aslında programımızda yaşam öykünüzü paylaşmamızın nedeni de şu an bizleri dinleyen birçok kişiye belki ilham verecek bu yaptıklarınız. Evet. Hani benim kendi çapımda küçük bir işletmen var ya da ben işte ne yapabilirim ki kendi çapımda diye düşünenler varsa onlar için... İnanılmaz bir örneksiniz aslında siz. Ee, berber çırağı bile yaptıklarınızda daha sonrasında yaptığınız işle bütün bunları nasıl buluştururum diye düşünüp yaptıklarınızda örneksiniz. Şu an hala devam ediyorsunuz berberliğe. Kocaeli Derince'desiniz. Evet, Buradan evet, dinleyicilerimiz evet. arasından yolu geçen olursa Derince'de. Rasim Bey'i sorarsanız muhakkak gösterirler. bekleriz mutlaka beklerim. Ziyaretine Devine gitmenizi edin. tavsiye ederiz. Kendisiyle tanışmanızı tavsiye ederiz mutlaka. Şu an hala devam ediyorsunuz projelere. Yeni yeni projeler gerçekleştiriyorsunuz. Bir yandan da aslında bu yaptıklarınızı bizler gibi duyup paylaşanlar ve size çeşitli ödüller sunanlar var. Birazcık da onlardan bahsedelim mi? Şu an neler yapıyorsunuz ve son zamanlarda ne tür ödüller aldınız? Ve şu an 2002 Kocaeli Yıl Esnafı 2007 Yılın Kevri 2008 Yılın en temiz esnafı. E, Rotorikülü Onur Meclisi Tabancı Vakfı Farkı Yaratanlar Üyeliği. E, Hürriyet gazetesi okur meclisi Ve 2017 yılın ayetliği şu an 101. Ödülü aldım. Ama benim ödülüm değil bunların hiçbiri. Herkesi bizim ödülümüz. Pil getiren, kapak getiren, işte e, elbise getiren, Elektronik eşya getiren her birimizin ödülü. Biz birinci ödülümüz. İnşallah daha da fazla e, insana, halkımıza, milletimize faydalı olmak için çalışıyoruz. Ödüller bize sadece daha fazla e, motive ediyor. Daha fazla çalışmayı üzerimize yük bildiriyor. Bunun için devam ediyoruz. Aynı zamanda Sosyal İlerçiler platformunda başkanlığını yürütmekteyim. Bu platformda da altı arkadaşımızla çalışıyoruz. Şu an hedele çok güzel başladık. İki köy okulunda bilgisayar sınıfı oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm halkımızdan ellerinde kullandığı punjer, el, kullanmadıkları ikinci el bilgisayarları, monitör, kasabı, işte falan laptop bile Bunları olabilir. Bunları bize ulaştırdılar. İki tane köy okulunda bilgisayar sınıfı oluşturacak. Kadar Beş güzel. köy okulumuza okuma salonu sipari oluşturmaya çalışıyoruz. 10 tane kitap getirenize roman tarzı okula Çocuklarımız için, büyüklerimiz için. Bundan için de ücretsiz sıraş ediyoruz. Rasim Bey peki... evet, toplayıp... Evet. O kapaklardan da bahsedelim. Ee, programımızın evet, da yavaş yavaş sonuna toplayayım. doğru geliyoruz. Evet. Başka bir soru daha sormak istiyorum size. Buyurun kapaklardan da bahsedelim. çocuklarda köy çocuklarında mutlu oluyor diye eğitime katkı sunuyoruz. İşte muhtar çocukların çantasını, kalemini, defterini bu şekilde alıyoruz. Ee, geçen sene Silo Bikmen ilçesine e, kapakları toplayarak e, oradaki motor çocuklarımızın kırtasiye giderlerini karşılamaya çalıştık. Çantasını götürdük, defterini götürdük, kalemini, tıraş, kalem tıraşını bunları götürdük. İhtiyaç sahibi çocuklara da şu anda İki tane ev alımı eee terzilikte damlayan arkadaşlarımız yaklaşık 500 küsür vereliktiler. Yaklaşık Kasım ayı ve Aralık ayında muhtaç çocuklarımıza atkı ve berelerle buluşturacak. Muhteşemsiniz tek kelimeyle. Yani yaptığınız işler örnek işler. Ben deyim. Ee, Birçok kişiye örnek olacaktır Birçok kişiye de ilham veriyordur Peki şunu sormak istiyorum size Programımızın artık sonuna geldik son soru olarak ee, Rasim Bey'in hayaline ne yapmak istiyor Neye ulaşmak istiyor Bu bir Bir de artık son olarak son cümle olarak Dinleyicilerimize e, ne mesaj vermek istersiniz Ne söylemek istersiniz Ben haftanın Beş günü kendime Haftanın bir gününü de Cumartesi günlerini sabahtan akşama kadar tüm hasılatımı TTK'lara bağışlıyorum. Halkımızın bu konuda gelip bir sıraşıyla Koçeli ve Derince ilçesine yakın olanları, tıraşıyla bize destek olmasını istiyorum. Sosyal projelerimizi az önce bir kısmını sayabildim, daha çok programımız yetmedi. Evet. Dinleyicilerimiz ee, ama sizi internetten bulacaklardır emin olun ve e, diğer projelerinizi daha de oradan detaylıca araştıracaklardır. Öncelerçiler olarak bizi bulabilirler. Herkesin katkısını bekliyoruz, desteğiyle bekliyoruz. Sizlere de bizleri tanıttığınız halkımızla, milletimizle buluşturduğumuz için Açık Radyo ekibine emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz Rasim Bey programımıza konuk olduğunuz için. İş yerlerinde, yollarda, araçlarında olan herkese de Kocaeli Derince ilçesinden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler Rasim Bey. Evet efendim bugün programımızda sevgili Rasim Uyan bizlerin konuğu oldu. Ee, yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham vereceğini düşünüyoruz. Kentin Gizli Öyküleri programı olarak nane yapmaya çalıştığımız şey de aslında bu. Ee, televizyonlarda belki çok ünlü insanları görüyoruz. Ee, farklı farklı yaşamları tanıklık ediyoruz. Ama aslında yaşamın gerçek kahramanları ve bize bu yaşamı daha yaşanılabilir hale getiren birçok isimsiz kahraman bu kentin sokaklarında her gün milyonlarca öykü yaşanıyor ve bu öykülerden tanıklık ettiğimiz, ulaşabildiğimiz bir kısmını bu mikrofonlar aracılığıyla açık radyo mikrofonlarından kentin gizli öyküleriyle beraber e, kentin gizli öyküleri programında sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Rasim Bey bunlardan bir örnekti. Çıraklığı döneminde daha küçücük, gencecik bir delikanlı iken başladığı sosyal sorumluluk projeleriyle bugün geldiği noktada yaptıkları aşikar ortada umarız ki bu birçok kişiye örnek olur ve başka esnaflarımız da esnaf kelimesinin tam da hakkını vererek bu tarz çalışmalarda yer alırlar. Programımızın sonuna geldik artık son saniyelerimiz. Sizler de kendi öykülerinizi, yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz, aynı zamanda programımızı takip etmek, konuklarımızı görmek, geçmiş program kayıtlarına ulaşmak isterseniz, Facebook üzerinden bir sayfamız var, Kentin Gizli Öyküleri isminde. Sayfamızı takip edebilirsiniz. İki hafta sonra, çarşamba günü saatler 16:30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demir.